Peri gül Prenses ve Altın Kuş Evvel zaman içinde çok çok uzak bir krallıkta bir prenses yaşarmış. Güzelliği eşsizmiş çünkü uzun kızıl saçları varmış ve gülleri çok severmiş. O kadar severmiş ki herkes ona gül prenses dermiş. Krallıktaki herkes onu çok severmiş. Birkaç çocuk ellerinde güllerle ona gelmişler. Birinin elinde kırmızı bir demet gül, diğerinin elinde beyaz bir demet gül ve üçüncünün elinde sarı bir demet gül varmış. Gül prenses, en çok kimin, kimin gülünü, gülünü beğendin? Dayandı. Ah, ben dünyadaki bütün gülleri severim canlarım. Sonra çocukların hepsini sarılmış ve onları gıdıklamış. Çocukların hepsi kahkahalarla gülmüşler. <gülüyor> Gül prenses her akşam alacakaranlıktan sonra balkona çıkar ve el çırparmış. Gel buraya sevgili kuş. Altın bir kuş bir anda uçarak ona gelirmiş ve onun omzuna konarmış. O anda prensesin saçı kırmızı bir ışıkla pırıl pırıl parlamaya başlamış. <gülüyor> ah seni sevimli yaramaz minik kuş. Saçımla oynamayı seviyorsun. Kuş. Kısa süre sonra ötmeye ve bir melodi söylemeye başlamış. Gül Prenses bir şarkıyla ona eşlik edermiş ve krallıktaki herkes uykuya dalar, şafak sökene kadar güzel rüyalar görürmüş. Ah, ne tatlı bir ses! İyi geceler canlarım, tatlı rüyalar! Böylece yıllar geçmiş. Gül Prenses her akşam altın kuşla birlikte, Herkes uykuya dalsın ve şafak sökene kadar tatlı rüyalar görsün diye güzel bir ninni söylemiş. Ama günün birinde korkunç bir şey olmuş. Kötü bir cadı Gül prensesten haberdar olmuş. Prenses yine şarkı söylemiş ama cadı kulaklarını tıkamış. La la la la la la la la la la la la la la ondan hoşlanmadım. Çok iyi bir, çok da hoş. Kötü cadı prensesi lanetlemeye karar vermiş. Abrakadabra simsalabim, o güller solsun bakayım. Ve prensesin saçı bir anda katran gibi kara olmuş. Ah, eyvah! Saçıma ne oldu benim? Ama halkıma şarkı söylemem gerekiyor. Onları tatlı rüyalar eşliğinde uyutmalıyım. Ve Gül Prenses o akşamda balkonuna çıkmış ve ellerini çırpmış. Ama Altın Kuş geldiğinde Prenses'in saçı kırmızı yerine siyah renk parlamış. Ah hayır! Altın Kuş o sihirli melodiyi ötmüş ve Gül Prenses de ninnisini söylemiş. Krallıktaki herkes uykuya dalmış ama o gece sadece kötü rüyalar ve kabuslar görmüşler. Bu çok korkunçtu. Ben bir tek karanlık gördüm. Ben de her yerde yılanlar gördüm. Ben kendimi okyanusta boğulurken gördüm. Ben artık geceleri uyumaya çok korkuyorum. Üzgün prenses, ertesi gün kuşu çağırmış ve kaygısını ona anlatmış. Ondan bir çözüm istemiş. Söyle bana altın kuş. Halkımın rüyalarını nasıl yeniden o kadar tatlı yaparım şafak sökene kadar? Siyah saçı gül suyuna sok. Hı? Siyah saçı gül suyuna mı sokayım? Faydası olur mu? Merak ettim. Prenses bu tavsiyeye şaşırmış. Ama yine söylendiği gibi yapmış. Bir küvetin içini su doldurmuş ve üstüne gül yaprakları serpiştirmiş. Ardından saçını gül suyuna batırmış ve saçı bir anda yeniden kızıl olmuş. Olamaz. Saçım yine kızım. Teşekkür ederim kuş, teşekkür ederim. O akşam kuş prensesin omzuna konduğunda, prensesin saçının kırmızı ışıltısı bir kez daha gökyüzünü kaplamış. Prenses ninnisini söylemiş ve krallıktaki herkes uykuya dalarak, şafak sökene kadar tatlı rüyalar görmüş. Ne? yere mi döndü? Kötü cadı lanetinin bozulmasına o kadar çok sinirlenmiş ki, prensesi bir kez daha lanetlemeye karar vermiş. Ah! Şimdi ona gücümü göstereceğim. Abracadabra! Simsalabim! O günler solsun bakayım! Ve prensesin saçı yeniden katran karasına dönmüş. Ah! Hayır! Yine mi? Ne oluyor bana? <gülüyor> Ama cadı bu sefer bütün krallıktaki gül goncalarını da soldurmuş. Prensesin ağladığını görmüş ve çok mutlu olmuş. <gülüyor> Görelim bakalım şimdi nasıl kıracaksın lanetimi? Üzgün prenses bir kez daha kuşa sormuş. Söyle bana altın kuş, halkımın rüyalarını şafak vaktine kadar yeniden nasıl o kadar tatlı kılarım Kuş yine geçen sefer verdiği cevabı vermiş. Siyah saçı gül suyuna sok. Ama koca krallıkta bir tane bile gül kalmadı. Siyah saçı gül suyuna sok. Kuş öttükten sonra uçarak uzaklaşmış. Ah, lütfen gitme. Bana başka bir çözüm ver lütfen. Prenses ne yapacağını bilmiyormuş. Üzüntüsü o kadar büyükmüş ki gözleri yaş dolmuş. Yaş damlalarından biri yere düşmüş. Tam da o sırada prensesin balkonunun altında durmuş olan genç ve yakışıklı bir prens, cebinden ufak bir kutu çıkarmış ve kutunun içinden kızıl bir saç teli çıkarmış. Diz çökmüş, bu saç telini prensesin gözyaşı damlasının üstüne koymuş ve sonra bir mucize gerçekleşmiş. O kızıl saç teli aniden kırmızı bir güle dönüşmüş. Ha, bu gül işimi görür. Prens gülü almış ve onu prensese götürmüş. Bu sizin için güzel prenses. Bir gül! Nasıl buldunuz onu? Kendim yaptım. Sizin gözyaşınızla ve kızıl bir saçla. Heyecanlanan prenses gülü almış ve hemen gözyaşlarını silerek... Gülün yapraklarını havuzun içindeki suya atmış. Sonra saçını suya batırmış ve lanet bozulmuş. Herkes hayretler içinde kalmış. Nasıl bir büyü bu? Genç adam, o kızıl saçı nerede buldun? Sevgili kralım, prenses ve ben birer çocukken, ona duyduğum sadakatin bir işareti olarak, onun başından bir tek saç teli aldım. O da benim saçımdan, bir tel alarak aynısını yaptı. Doğru söylüyor baba. Prenses bunu doğrulamış ve ufak bir kutu çıkarmış. Kutuyu açmış ve içinden prense ait o tek saç telini göstermiş. Herkes bu haberle birlikte sevinmiş. Prens ve gül prenses hemen o gün evlenmişler. Lanetinin yine bozulduğunu öğrenen cadının kötü hisleri o kadar çok kabarmış ki hırsından patlayıp ...bin parçaya bölünmüş. Hayır. Sonunda, krallıktaki bütün bahçelerde... ...gül goncaları bir kez daha açmış... ...ve böyle devam etmiş. Gül Prenses, her akşam o güzel ninnisini söylemiş... ...ve herkes uykuya dalarak... ...şafak sökene kadar tatlı rüyalar görmüş.